Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. 3 Kasım 2023 önce sağlık başlıyor. Ee, konuğumuz Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ee, bugün e, halk sağlığını mı konuşacağız? Evet, koruyucu hekimliği konuşacağız iki nedenle. Bugün 3 Kasım e, Dünya Tek Sağlık Günü. Tek sağlığı tartışacağız. Tek sağlık kavramı da neredeyiz? Bu bir hedefse bu hedefe yakın mıyız? E, ve e, tabi bu başka da e, farklı bir anlamı olan da gün. E, ülkemizde koruyucu hekimlik kavramını e, oturtan ee, ülkemizle buluşturan Profesör Doktor Nusret Fişi'yi e, yitirdiğimiz gün 3 Kasım. Ondan dolayı e, 3 Kasım tarihinde e, halk sağlığı koruyucu hekimlik dışında bir şey konuşursak olmazdı. E, konuğumuz da e, Cavit Işık Yavuz. E, hangisiyle başlayalım? Nusret Fişi'yle mi başlayalım? Tek sağlık kavramıyla mı başlayalım? Ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese iyi günler dilerim. Aslında iki konu da birbiriyle çok yakından ilgili. Sağlıkta hem sağlık kavramının genişliği açısından hem de koruyucu eğitimik açısından önemli bir vurgu ve kavram. İsterseniz şöyle yapalım. Hani Nusret Hoca ile başlayalım. Nusret Hocaya gelinceye kadar Cumhuriyet döneminde sağlık politikalarını evet. bir gözden geçirelim. Çünkü Nusret Hocanın sağlık politikalarındaki yeri çok önemli. Yani kendi bilim insanlığı şeyi dışında hikayesi dışında özellikle Türkiye'de 1960 sonrasında çok önemli bir sağlık sistemi sağlık politikası uygulamış bir hocamız. Ama o vakte kadar gelinceye kadar da birçok sağlık politikasında, cumhuriyet döneminde değişiklikler yaşanmış. Bir onları gözden geçirelim. Nusret hocam için. birlikte konuşalım. bölümde sözü... ...diye düşünüyorum. Şimdi belki şöyle başlamak lazım. Yani 1960 yılında, 61 yılında... Nusret Fishe'in Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olduğu dönemde Türkiye sağlık ocaklarıyla tanıştı ve bugün hala sağlık ocaklarını sistem artık olmamasına rağmen e, kullanıyoruz cümle içinde hala sağlık ocaklarıyla özellikle bizlerin kuşağının çok yoğun bağları var ve sağlık ocağı modeli Türkiye'nin çok önemli bir sağlık deneyimi e, oldu bu anlamda da Nusret Hoca'nın çok özel bir yeri vardı. E, bu. E, ancak özellikle bu sağlık bari, aslında bu modelin e, öncüllerinin ya da öncül yapılarının hazırlığının da e, cumhuriyetten sonra 1960'lara kadar geçen süreç içerisinde oluşturulduğunu e, görüyoruz. Bu anlamda özellikle cumhuriyetin erken döneminde Türkiye'de sağlık örgütlenmesi ve sağlık yapılanması çok özel bir yer tutuyor ve çok özel e, e, gelişmeler e, yaşanıyor. E, ülke e, sadece savaşla değil, bulaşıcı hastalıklarla da mücadele ediyor o dönem. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde öncesinden başlayarak Anadolu başta sıtma olmak üzere, trahom olmak üzere işte tüberkiloz verem olmak üzere çok sayıda bulaşıcı hastalıktan değin yerindeyse kırılıyor. Hatta o dönemdeki bazı veriler nüfusun yarıdan fazlasının sıtmalı olduğunu gösteriyor bize. Ankara'nın bazı bölgelerinde 1920'li yıllarda sıtmalı insan oranının %40 ila %90 arasında olduğunu gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla Cumhuriyet ilan edildikten sonra ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan hemen sonra Sağlık Bakanlığı kuruluyor. Bu önemli bir gelişme. İnsan gücü yok. Bulaşıcı hastalıklar çok ciddi düzeyde olumsuz etkiler gösteriyorlar ve bunlarla mücadele etmek için de bunlara karşı da topyekün savaş gerekiyor. Ve dikkat ederseniz biz hekimler, sağlıkçılar hep Bulaşıcı hastalıklarla savaş terimini kullanırız. Yani bu, bunun bir nedeni de budur. Çünkü bulaşıcı hastalıklar Cumhuriyet'in erken döneminde çok sayıda kayba yol açmıştır. Savaşın getirdiği yıkımları arttıran yıkımlardır bunlar. Cumhuriyet ilan edildiğinde hekim sayısı çok az ülke genelinde. Bazı rakamlara bazı kaynaklara göre Devlette çalışan, devletin elindeki toplam hekim sayısı 554. Yani o kadar az sayıda sağlıkçı var ki, çok az ebe var, çok az hemşire var ee, ve e, örneğin ilk sağlık bakanlarından bir tanesi Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra Bakan olan Refik Saydam 15 yıl bakanlık yapıyor. İlk yaptığı şeylerden bir tanesi sağlık insan gücünü arttırmak. Ülkede bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni yapılar kurmak, örneğin sıtma savaş dispanserlerini, sıtma savaş örgütlerini kurmak ve bunlara karşı büyük bir mücadele başlatmak oluyor. Bu anlamda tıp eğitimiyle de ilgili çok özel bir yeri var Saydam'ın. O dönemde Osmanlı döneminde 1827'de askeri tıp fakültesi 1866'da da Sivil Tıp Fakültesi kuruluyor e, ve Türkiye'de hani sadece İstanbul'da tıp fakültesi e, var ve bu tıp fakültelerine girmek e, hiç kolay değil oldukça ciddi bir ekonomik e, şey getiriyor güç gerektiriyor Refik Saydam'ın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi e, Anadolu'daki başarılı gençleri devlet tarafından Yatılı bir tıp fakültesi talebe yurdu açarak oralarda tamamen ücretsiz okutmak, bütün gereksinimlerini yani barınma, yeme, içme hatta giysilerine kadar her şeyini devletin karşıladığı bir sistemle eğitmek ve onları devlet kurumlarında tıp fakültesini bitirdikten sonra çalıştırmak. Tıp talebe yurtları bu anlamda önemli bir insan gücü kaynağı oluyor. Ve ilginçtir bu dönemde Cumhuriyet'in erken döneminde kadınlar da tıp fakültesine girmeyi başarabiliyorlar. Başarabiliyorlar diliyorum çünkü öncesinde kadınların tıp eğitimi alması o kadar kolay değil. Yurt dışına gidip tıp eğitimi alıp Türkiye'ye gelen kadın hekimler var Osmanlı'nın geç döneminde. 1917 yılında kapı biraz aralanıyor kadınlara ama özellikle öğretim üyeleri ve idareciler, bu sefer bir defans oluşturuluyor <gülüyor> kadınların tıp fakültesine girmesine karşı. 1920'li yılların başında 1922'de örneğin ilk tıp fakültesine Türkiye'de giren kadın hekimlerden bir tanesi Doktor Suat Rasim bunu başarıyor ve sonrasında kadınlar da tıp fakültesine girip tıp eğitimi alabiliyorlar. Doktor Suat Rasim cerrah oluyor, göğüs cerrah oluyor ve o dönemde gazeteler 26 yaşında 500'den fazla işte operasyon, ameliyat yapan e, kadın hekim diye haberler <gülüyor> e, yapıyorlar. Ve bu anlamda da e, önemli bir e, gelişme oluyor bu. Özellikle 1920 ile 30'lu yıllar bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyle geçiyor. E, ve e, hastane hizmetlerinden daha çok Refik Saydam döneminde koruyucu sağlık örgütlenmesine önem verildiğini ve bu anlamda özellikle çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. Bunların da ilerleyen yıllarda karşılığı alınıyor gerçekten sıtma, lepra, işte trahom ve tüberkülozla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor ve bu bulaşıcı hastalıklar meselesinde büyük başarılar elde ediliyor 1940'lı yıllara doğru. 1940'lı yıllar zor yıllar yeni bir büyük savaş yılları bu arada da tabii dünyadaki ekonomik gelişmeleri ya da özellikle daha politik bir çerçeveden bakacak olursak kapitalizmin değişimi ve gelişimini de göz önüne alıp bu, bu noktada hani devletin sağlık alanındaki rolünü de gözden geçirmek gerekiyor çünkü tek başına sağlık politikası Hani kendinden menkul bir politika değil, dünyadaki ve ülkelerdeki ekonomik ve politik gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Ve bu anlamda özellikle 40'lı yıllarda da zor savaş yılları sonrası Türkiye'de de önemli gelişmeler oluyor. Örneğin bunlardan bir tanesi sonradan SSK'ya, SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu'na dönüşecek olan İşçi sigortaları kurumunun kurulması e, ve daha sonra 50'li yılların başında e, işte sosyal sigortalar kurumunun bir hastane e, açmaya başlamasıyla hani çalışan nüfusa yönelik olarak farklı bir sağlık örgütlenmesi ortaya çıkıyor. E, sağlık Bakanlığı hastaneler üzerinde giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlıyor. Çünkü o döneme kadar hastaneleri yerel yönetimlere bırakmış durumda. Hatta Refik Sadam onlara örnek olması için numune hastaneleri açıyor. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinde bir kısmı şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan numune hastaneleri aslında Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlere örnek olsun diye açtığı hastaneler numune adı oradan gelir. 1940'lı yılların sonuna doğru Sağlık Bakanlığı artık hastaneleri de kendine bağlayarak Koruyucu hekimlik hizmetleriyle bu tedavi edici hekimlik hizmetlerini bir araya getirmeye çalışıyor ve bunun için çeşitli kurumlar, yapılar oluşturmaya, insan gücünü yine arttırmaya çalışıyor. Yeni tıp fakülteleri açılmaya başlanıyor Türkiye'de özellikle 40'lı yıllardan sonra, 50'li yıllardan sonra tıp fakültesi sayısı arttırılıyor. Sağlık, insan gücü eğitimine yine önem veriliyor. Ve böyle bir süreçle 1960 yılına kadar geliyoruz. İşte 1960 yılından sonra da özellikle Nusret Hoca ve Nusret Hoca'nın özellikle öncülüğünde ortaya çıkan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi modeli gündeme gelmiş oluyor. Şimdi 1960 yılı Türkiye'nin bir askeri darbeyle e, girdiği yıllar. 1960 yılında yaşanan askeri darbe, bu arada tabii dünyada da İkinci Dünya Savaşı sonrası ilginç gelişmeler oluyor. Savaşın ya, yarattığı yıkımın e, hani giderilebilmesi için e, çeşitli teşvikler, önlemler devreye sokuluyor ki bu dönem özellikle 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra ve 60'lı yıllarda yaşanan dönemler bazı ülkelerde kapitalizmin altın çağı diye e, değerlendiriliyor. Dünya iki kutuplu, e, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası sosyalist bloğun genişlemesi belirli alanlarda kapitalist ülkelerde de düzenlemeler yapma ihtiyacı e, doğuruyor. Hani sosyal devlet diye adlandırılan devletin bazı sosyal alanlarda eğitim gibi, sağlık gibi, e, sosyal alanlarda, sosyal hizmetler gibi konularda daha fazla sorumluluk üstlendiği bir e, yapı oluşmaya başlıyor. Ve bunun da yansımaları görülüyor çeşitli ülkelerde. Örneğin 1948 yılında e, İngiltere'de ulusal sağlık sistemi kuruluyor. Ulusal sağlık sistemi çok önemli, şu açıdan önemli. 1942 yılında hazırlanan bir rapor şunu söylüyor. Diyor ki, sağlıkta büyük eşitsizlikler yaşanmaktadır. Bu eşitsizliklerin giderilebilmesi için özellikle yoksulları koruyan, yoksul kesimleri şemsiyesine alan bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi kurulmalıdır. Ve sağlık harcamaları vergilerden karşılanmalıdır, diyor bu rapor özellikle. 1948 yılında İngiltere'de vergilerden finanse edilen bir sağlık sistemi kuruluyor. Bunun farklı modelleri farklı ülkelerde yaygınlaşmaya başlıyor. Ve sağlık daha sosyal bir pencereden ele alınıyor ve devletin de sorumluluğu bu anlamda önemli oluyor bu süreç içerisinde. 1960 yılındaki askeri darbeden sonra oluşan oluşturulan anayasada da çok önemli bir madde var bu madde birazdan 1982 anayasasıyla kıyaslayacağım bunu o yüzden önemli ve altını çizerek söylüyorum ve hani Nusret Hoc'anın başını çektiği bu model açısından da önemli 1960 anayasası sağlık meselesinde Devletin görevi olarak tanımlıyor sağlığı. Yani devlete bir görev olarak sağlık ve sağlık hizmetlerini e, veriyor. Devlet görevi olarak tanımlıyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü 1980 yılında da bir askeri darbe giriyor Türkiye 80'li yıllara. Ama 82 Anayasasındaki sağlıkla ilgili madde devlete planlama ve düzenleme görevi veriyor. Yani doğrudan devletin sağlayacağı bir görev olarak tanımlanan sağlık ve sağlık hizmetleri 82 Anayasası'nda devlete planlama ve düzenleme görevi vererek aslında 80'li yıllarda başlayan neoliberal düzenlemelerinde bir işaretini vermiş oluyor. 1960 yılındaki bu darbe sonrasında, 1961 yılında bir yasa çıkartılıyor ve o dönemde işte Nusret Hoca, Nusret Şek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu adıyla anılan 224 sayılı yasa kanunlaşıyor ve bu kanun yeni bir örgütlenme modeli getiriyor Türkiye'ye ve Türkiye sağlık ocaklarıyla tanışıyor. Şimdi sağlık ocaklarının anlam ve önemi şu, sağlık ocaklarında birçok hizmet, Koruyucu hekimlik hizmetleri öncelikli olarak sunulmak üzere belirli bir bölgede belirli bir nüfusa verilmek üzere kurulmuş hizmetler. Geçmişten farklı olarak sağlık ocağı hizmeti aslında hem korumaya yönelik koruyucu hekimliğe yönelik hizmetleri hem de tedavi edici hizmetleri tek bir kurum altında sağlık ocağı altında topluyor ve ve gezici hizmetler yoluyla aşılama, bağışıklama, aile planlaması gibi hizmetleri insanların yaşadığı yere götürerek sunmaya ve hizmetleri belli bir bütünlükle götürmeye odaklanıyor. Temel ilkeleri arasında şu vurgu çok önemli. Aslında sosyalizasyon dediğimiz, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dediğimiz bu düzenlemenin de temel, Yapı taşınış oluşturuyor. Sağlığı bir insan hakkı olarak görüyor bu bakış. Yani sağlık bir insan hakkıdır ve herkes sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelidir, sağlık hizmetlerine ulaşabilmelidir, ihtiyaç ihtiyacı olan daha fazla sağlık hizmetine ulaşabilmelidir diyor. Belirli ilkeler tanımlamış ki bu ilkeler hem hala bugün de geçerli hem de 1961 yılında ortaya konan bu ilkeleri bundan yani o 1961'deki çerçeveden 17 yıl sonra 1978'de e, Dünya Sağlık Örgütü e, Almata'da düzenlediği bir toplantıda benimseyerek bütün dünyaya öneriyor. Dolayısıyla aslında e, 70'lerin sonunda dünyanın koruyucu hekimlik Kavrayışı anlamında geldiği nokta 1961 yılında Türkiye'ye Nusret Şeyh'in mimarı olduğu bu düzenlemeyle getirilmiş oluyor. Bu şekilde bu yasal düzenlemenin anlamı ve önemi gerçekten büyük. Yaklaşık 12 yıl önce aile hekimliği sistemiyle sağlık ocakları kaldırılana kadar Türkiye'nin her yerinde sağlık ocakları hizmet vermeye çalıştı ve önemli koruyucu hekimlik açısından başarılar elde etti. Özellikle aşılama, bağışıklama, çocuk ve bebek ölümlerinin elbette ki sosyoekonomik gelişmişlikle birlikte azaltılması kırsal alanda sağlık hizmetlerine erişim ve ulaşma anlamında önemli başarılar sağlamış oldu. Cavit Hocam e, Nusret bir şeyin getirdiği noktadan tek sağlık kavramına e, bağladınız e, ve ee, biz ge geçen programımızda da aslında e, Cumhuriyet'in ilk dönemlerini e, konuştuk. Tener Gören hocamız ve... E Terşik Eres hocamızla e, o konuşmamızın da bir devamı niteliği oldu. İki program birbirinin devamı niteliğinde oldu. Çok teşekkür ederiz Cavit hocam e, görüşleriniz için. Ama biz daha konuşmaya devam edeceğiz bu konuları uzun uzun. Çünkü bakıyorum ki aslında hiçbir yerde de konuşulmuyor ki bugün bence konuşmamız gereken konulardandı. E, pandemide e, hep dedik ki koruyucu hekimlik. Ee, enfekte olmamak öncelikle önemli. Ee, ama e, kriz anlarını e, aştığımızda koruyucu hekimliğinde e, önemini bir kez bir kez daha unutuyoruz. E, biz ama programımızda e, sağlık e, gündeminde olmayan ama sağlık gündeminde olması gerekenleri tartışıyoruz. Ama bir müzik arası vereceğiz. Müzik aramızda da e, bu bugün parçamızı Andrei seçti. E, Andrei sunamayacak parçayı onun yerine ben sunayım. John Shaw Taylor'dan Sweet Life. 3 Kasım 2023. Önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz doçent doktor Cavit Işık Yavuz. E, Nusret Fişi'yi konuştuk, konuşacağız. Ve bugün Dünya Tek Sağlık e, Günü. Tek sağlık kavramını konuşacağız. Tek sağlık kavramını belki anımsarsınız. Pandemi döneminde çok konuştuk. E, hatta dedik ki pandemi e, herhangi bir ülkede bitmeden, dünyada bitmiş sayılamaz dedik. Tek sağlık kavramını konuştuk. Tek sağlık kavramını pandemide konuşmamızın bir nedeni dünyayı bir bütün olarak algıladık ve zoonotiklerin nasıl bir anda yaşamımızı değiştirebileceğini görmüştük. O dönemde çok konuştuk, şimdi yine unuttuk. Ee, Cavit hocam e, tek sağlık kavramını biraz daha bize açıklayabilir misiniz? Ee, biz tek değil, daha çoğulcuyuzdur her zaman ama bunda İlk kez diyoruz ki tek sağlık tek diyoruz. Ee, neden böyle dediğimizi anlatabilir misiniz hocam bize? Teşekkür ederim. Şimdi aslında bu vurgunuz çok önemli. Ya yani sağlık aslında tek e, olmalı. Biz tek sağlık, iki sağlık, çift sağlık gibi bir ayrı ayrı e, terimlerle tanımlamak zorunda kalmamalıyız. Ee, ancak buna ihtiyaç e, oluyor. Neden ihtiyaç oluyor? Çünkü sağlık deyince daha çok hastalık, tedavi, ilaç, hastane anlaşılıyor. Oysa ki sağlıklı olmak resmi tanımı 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü kurulduktan sonra şöyle yapılmış. Herhangi bir hastalığın olmayışı değil fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik halidir. Şimdi bu tanıma baktığımız zaman aslında hastalık meselesinden biraz ayrılmaya çalışıldığını görüyoruz ama peki o zaman şöyle bir soru gündeme geliyor. Nedir bu tam iyilik hali? Ya da bir iyilik halini nasıl tanımlayabiliriz? Ya da neden sadece fiziksel, işte ruhsal ve e, e, sosyal? Kaldı ki sosyal iyilik halini nasıl belirleyeceğiz, neye göre belirleyeceğiz? Yani şimdi bugün güncel gelişmelere dönüp bakalım dünyadaki işte savaş acılarına, savaş çılgınlığına, çığırtkanlığına bir sosyal iyilik halinden bahsedebilir miyiz dünyada? Yani bunlar aslında birçok tartışmayı da beraberinde getirmiş durumda. Dolayısıyla sağlığa nasıl baktığımız, nasıl... Algıladığımız önemli. Bunlar uluslararası camiada da uzun uzun tartışılmış. 1986 yılında da sağlık açısından önemli bir e, toplantıda önemli bir çerçeve çizilmiş. Bu önemli çerçeve şunu söylüyor bize. Diyor ki, sağlığın ön koşulları vardır. Sağlıklı olmanın ön koşullarını saymış ve şunları söylemiş. Örneğin barış demiş. Barınma demiş, işte beslenme demiş, gelir demiş ama çok önemli iki şey daha söylemiş. E, stabil ekosistemler ve sürdürülebilir bir e, dünya e, demiş, sürdürülebilir kaynaklar demiş. Dolayısıyla tabii sosyal adalet de e, sıralananlar arasında. Dolayısıyla bizim sağlıktan söz edebilmemiz için işte bu ön koşulların yerine gelmesi gerekir. Bu aslında bizim sağlığa bütüncül bakış e, ortaya koymamız açısından önemli bir çerçeve. Bu bütüncül bakışı da ortaya koyarken sadece bireyi e, yani biyolojik bir yapı olarak e, ele almak değil, öncelikle yakın çevresiyle, e, sonrasında da aslında küresel e, çevre ve ekosistemlerle birlikte Ele alarak değerlendirme bakışıdır aslında e, sağlığın geniş perspektifle e, bakışı. İşte tek sağlık yaklaşımı da biraz bunu esas alarak sağlığa sadece insan sağlığı odaklı bakmamak gerektiğini, insan hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan e, ve bunlar arasındaki ilişkileri, bunlar arasındaki bağlantıları ortaya koymayı hedefleyen bir kavram olarak, ortaya çıkmış bir e, konudur. Ve esas olarak da bu üç alanın yani insan, hayvan ve çevre sağlığı başlıklarının e, hani bir bütün olduğu parçalara bölünmemesi gerektiği anlayışıyla hareket eder. Özellikle veteriner halk sağlığı disiplininin çok önemli katkılar sunduğu e, bir e, alandır ve bu anlamda da Hani sağlığı kompartmanları ayırmak yerine bütünsel bir sağlık bakışının olması gerektiğini ortaya koyar ve önemli bir yaklaşım getirir. Pandemide bunun örneğini gördük, evet Ayşe Gül hocamın da söylediği gibi özellikle bizim zoonotik etkenler dediğimiz yani hayvanlardan insanlara bulaşan ee, infeksiyon ajanları, mikroorganizmaların ne gibi tehditler doğurabileceğini doğurduğunu ve bunların nelere yol açabileceğini yaşayarak gördük. Bugün resmi rakamlara göre e, dünyadaki e, Covid-19 nedenli ölüm sayısı 7 milyon olmak üzere. Yani geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 7 milyon kişi Covid nedeniyle hayatını kaybettik ki bu aslında gerçek rakamın çok daha altında bir rakam. Bunu bütün uluslararası kuruluşlar çok daha yüksek olarak tahmin ediyorlar. Türkiye'de de 3 yıl içerisinde COVID-19 COVID nedenli resmi kayıtlara göre yaklaşık 110 bin insanımızı kaybettik. 2021 yılında tam 65 bin kişi COVID nedeniyle hayatını kaybetti resmi rakamlara göre. Kayıtlara geçen COVID ölümlerine göre. COVID bir zoonotik virüstü. Yani COVID'e sebep olan virüs hayvanlardan geçtiği düşünülen bir virüs. Doğada dolaşan bir virüs ve insandan insana bulaşır hale gelince mutasyonlarla birdenbire pandemiye yol açtı. Tek sağlık yaklaşımının bu anlamda özellikle küresel olarak tehdit oluşturabilecek hastalıklar konusunda çok büyük bir önemi var. E, bu hastalıklara neden olan mikroorganizmaların izlenmesi, takip edilmesi, olası risklerinin ortaya konması ve erken uyarı sistemlerinin e, oluşturulması açısından tek sağlık yaklaşımı çok önemli. Bir de burada şunu vurgulamak gerekir. Bizler ekosistemleri tahrip ettikçe bizim insani etkinliklerimizle Ekosistemleri bozdukça aslında hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkları da tetikliyoruz. Çünkü yaban yaşamının bulunduğu yerlerde hem oralara etkinliklerimizle yaklaşıyoruz, yakınlaşıyoruz hem de onların yaşamalarını tahrip ettiğimiz için onlar farklı yaşam alanlarına doğru gidiyorlar ve insan temasları artabiliyor. Birinci mekanizma bu, özellikle bu tehdit oluşturan hastalıklarda. Bir diğer e, konu da özellikle endüstriyel hayvancılık aktiviteleri de bu hani küresel tehdit oluşturabilecek pandemi riski taşıyan e, mikroorganizmaları gündeme getirebiliyor. Endüstriyel hayvancılık faaliyeti bu e, mikroorganizmaların yayılımında bir köprü vazifesi görebiliyor. Ve bazı yeni hastalıklar açısından da ciddi riskler ortaya koyabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bu hem tek sağlık yaklaşımının pratiği anlamında da önemli bir örnek. Örneğin özellikle meyve yarasaları diye adlandırılan bir yarasa türünden bulaşan çok tehlikeli ve ölümcülüğü yüksek bazı hastalıklar var. İşte biz gidip meyve yarasalarının meyveleri yiyerek yaşayan yarasaların yaşam alanlarında bir oraya tarımsal bir aktivite götürdüğümüzde bir yerleşim yeri yaptığımızda ya da bir bir hayvan çiftliği kurduğumuzda bu yarasalardaki mikroorganizmaların bir şekilde Evcil hayvanlara ya da yöredeki diğer hayvanlara hatta doğrudan insanlara bulaşabilme riski de bulunabiliyor. Ve eğer bu etkenler insanlara bulaştıklarında onları hastalandırırsa bazıları yüksek düzeyde ölümcülüğü nedeniyle ölümlere yol açabiliyor. Bazıları da aslında insandan insana bulaşmaması gerekirken mutasyonlar geçirerek bu etkenlerin insandan insana bulaşır hale gelmesine yol açıyor. İşte en çok korktuğumuz örneğin etkenlerden bir tanesi kuş gribi. Kuş gribi bir grip virüsü. Bu grip virüsü işte hayvanlarda bulunuyor, çeşitli hayvanlarda. Ama kuşlarda taşınan bazı grip virüs türleri çok patojen, öldürücülüğü çok yüksek. Ve bunlar eğer bir şekilde insanlara bulaşırsa ya da büyük çiftlik hayvanlarına, tavuk çiftliklerine vesaireye geçtiğinde çok ciddi riskler yaratabildiği için örneğin dünya kuş gribi konusunda her zaman tetiktedir. Çünkü kuş gribi virüsleri eğer insandan insana bulaşır hale gelirse tıpkı COVID-19 pandemisinde olduğu gibi ciddi bir pandemi riski yaratabilir. İşte tek sağlık yaklaşımı bize buralarda bu hastalıkların tespit edilmesi, yayılımının e, kontrol edilmesi, önlenmesi ve izlenmesi açısından çok önemli bir perspektif sunuyor. Dolayısıyla sağlığı hastaneden, e, sağlık kurumundan, laboratuvardan, ilaçtan, tetkikten başla, başlatmadığımız sürece sağlığa geniş kapsamlı bir perspektifle yaklaştığımız ve eğer bir iyilik hali ise çevresel iyilik halimizin, pükolojik iyilik halinin de sağlığın bir parçası olduğunu algılamadığımız ve bunu uygulamadığımız sürece biz bu tehditlerle her zaman yüz yüze kalacağız ve kalıyoruz da demektir. Dünyadaki son duruma ilişkin birkaç buna örnek vereyim. Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle de bu küresel tehditler artıyor. 20 yıl aradan sonra örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Yerel olarak geçiş yani bulaşıcılık gösteren sıtma tespit edildi. Yani Amerika son 20 yıldır hep dünyanın başka yerlerine giden seyahatle ilişkili sıtma vakalarını tespit ediyordu. Hiç kendi topraklarından çıkan sıtma vakası yoktu. Ancak bu yıl içerisinde Amerika'nın farklı bölgelerinde yerli sıtma vakası yani yerel olarak bulaştığı gösterilen dışarıdan seyahatle ilişkili olmayan sıtma vakaları tespit edilmeye başlandı. İşte bu da tek sağlık yaklaşımıyla bizim e, özellikle hayvanlardan bulaşarak insanlara geçen hastalıkları yakından izlememiz gerektiğini gösteriyor. Bildiğiniz gibi sıtma sivrisineklerle bulaşır. Türkiye'nin de zaman zaman sivrisinek gündeminde yer alıyor. E, bu da hatırlarsanız yaz döneminde biraz sivrisinek ve sivrisinekle bulaşan hastalıkları konuşmuştuk e, ve bazı tehlikeli hastalıkları da taşıyabildikleri için özellikle e, bu hastalıkların yakından izlenmesi e, gerekiyor. Yine benzer şekilde dank ateşi ya da dank humması dediğimiz yine tehlikeli bir viral hastalık sivrisineklerle bulaşan Avrupa'da görülmeye başlandı. Avrupa'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bu hastalık giderek artıyor. Dünyanın başka yörelerinden bu, bu coğrafyalara taşınıyor. Ve eğer bu hastalıkları bulaştıran bu sinekler orada bir yaşam olanağı bulursa oralara yerleşip çoğalmaya başlıyorlar. Buna da örnek olarak Türkiye'deki Aedes cinsi sivrisineklerin artık Türkiye'de de tespit edilmeye başlandığını göstermemiz mümkün ve olası. Tek sağlık yaklaşımını da bu şekilde özetleyebiliriz, bu şekilde çerçevesini çizebiliriz. Cavit Hocam çok teşekkür ederim. Ee, bir müzik aramız e, daha olacak. E, yine tabii ki Andre'nin seçimi e, bu e, müzik aramızda. Sonra çok kısa bir süremiz var ama müzik aramıza gidiyoruz. Joe Bonamassa'dan Lazy Poker Blues. Evet 3 Kasım 2023 konuğumuz doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ve biz hem Nusret Fişi'yi hem tek sağlık kavramına koruyucu hekimliği konuşmaya devam ediyoruz. E, Cavit Hocam son 5 dakikamız. E, sizce ileride koruyucu hekimliğin önem kazanması için, e, tedavi edici hekimlik kadar önem kazanması için ve tek sağlık kavramı için e, siz umutlu musunuz? E, neler yapılmalı? Bir 5 dakikada alabilir miyiz sizden? Tabii aslında 5 dakika değil, 55 dakika falan gerekir bu soru için. 5 dakika mi? değil belki günlerce gerekir biliyorum evet. ama Evet. Ee, bir görüş almak için. Şöyle şimdi sağlık sistemlerindeki dinamikler bu, burada çok önemli ve kritik. Çünkü e, hani yaşadığımız zaman dilimi e, birçok açıdan önemli ve farklı bir zaman dilimi. Demografik bir değişim var. E, dünya şu anda bir ekolojik krizin şafağında hatta içinde. Iklim değişikliğinin getirdiği fazlasıyla tehditler var. Dolayısıyla korunmamız gerekecek etkenler çoğalıyor. Yoksulluk artıyor, eşitsizlik hani iyileşeceğine derinleşiyor. Dünyanın farklı yerlerindeki savaşları bunların toplumsal, ekonomik, ruhsal ve çevresel etkilerini de düşündüğünüz zaman aslında bütün dünyanın Hani top bir şekilde bu korunma ve koruma meselesine odaklanması gerekiyor ancak gelir eşitsizliğinde kapitalizm yarattığı eşitsizliği çözmeden burada iyileştirmeler yapmadan ilerlemek çok mümkün değil Çünkü hani programın başında da dediğimiz gibi sağlık dediğimiz kavram birçok bileşeninin beraber olduğu bir bütün Sadece ve sadece sağlık hizmetleriyle e, çözemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, sosyal ve toplumsal bileşenleri, çevresel ve ekolojik bileşenleri göz ardı ederek zaten e, çok ilerleyemeyiz, çok bir yere varamayız. İlk yapmamız gereken işte tek sağlık meselesi de e, içinde olmak üzere sağlığı daha bütünsel, daha kavramsal ve daha bağlamsal ele almaktır. Eğer bunu bu şekilde ele alırsak, ülkedeki sağlık sistemini de, dünyadaki sağlıkla ilgili değişim ve dönüşümleri de daha doğru yapmış oluruz. Ee, parçalı, bütünlüksüz ve bağlamından kopuk bir sağlık anlayışı, e, evet, hani birçok tıbbi gelişmeyle bazı sorunlara çözüm getirebilir ancak e, etkisiz kalır. Bakın şunu unutmamak gerekiyor. Son olarak son hani cümleler olarak e, hatırlatayım. Antibiyotikler 1940'lı yıllarda keşfedildi. Unutmayalım. Aşılar, modern aşılar aynı şekilde. Ama o vakte kadar barınma, beslenme, işte e, eğitim ve gelir alanında, halk sağlığı alanında altyapı vesaire gibi alanlarda yaşanan gelişmeler hastalıkları azalttı. Bu e, ömrü uzattı. Dolayısıyla hani bizim e, modern tıp araçlarının e, gelişmesi kadar özellikle sağlığın bu bağlamsal yanına odaklanmamız ve onu iyileştirmemiz gerekir ki orta ve uzun vadede çok daha iyi sonuçlar alabilelim. Çok teşekkür ederiz Cavit Hoca. Çok teşekkürler. E, bu konuları daha çok konuşacağız ve daha çok konuşmalıyız. E, bizim programımızda böyle çok gündem yapılmayan ama gündem yapılması gereken konuları tartıştırıyor. Cavit Işık Yavuz da özellikle halk sağlığı alanında bize ışık tutuyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bizi de hekim arkadaşlarımız dinliyor. Bir halk sağlıkçı dinliyor, Gönül Malat. Bir onkolog dinliyor, Abdüllama ve İstek şarkı yaptı. Abdül isterseniz onun istek şarkısıyla programımızı bitirelim. Ray Charles'dan gelecek bu istek şarkı ve Nusret Fişek hocamızı bir kez daha analım. Çok değerli demek ki bazı hekimler bazı ülkelerin birçok insanın hayatını iyi şekilde daha sağlıklı şekilde değiştirebiliyor. Nusret Fişek hocamıza da Saygılarımızı sunalım. Unutmadık hocam diyelim. Çok teşekkür ederim bu fırsat ve program için. Ben de Nusret hocayı saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Çok kolaylıklar diliyorum sizlere. Dinleyicilere de çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.